Elhamdülillahi Rabbil alamin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala Ali Muhammed Arkadaşlar faizin e, helal sayılması veya faizin yaygınlaşması veya af buyurun, zinanın yaygınlaşması iç, e, çalga aletlerinin e, kullanılması ve bunların helal sayılmasını e, birinci bölümde e, zikretmiştik. İnşallah şimdi kaldığımız yerden bunların tabiri caizse İçki, e, şey, e, pardon, e, faiz dedik, e, zina dedik. Herhalde bunların bir kardeşi var. O da içkidir. Onu da burada kıyamet alametleri içerisinde zikredeceğiz. Bu ümmette içki içilmesi, içkiye başka isim verilmesi, bundan daha kötüsü onun helal olduğunu söyleyen insanların varlığıdır. Bu da kıyametin alametlerindendir. Nitekim Müslim Enes bin Malik radıyallahu anh'tan şöyle rivayet etmiştir. Ben Resulullah'ı aleyhissalatü vesselam şöyle derken işittim. Min eşrati sa'a ve yüşrabul hamr Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. İçkinin içilmesi kıyamet alametlerindendir. E, Musa bu sabretmek isimli kardeşimiz müsaade istiyor herhalde. Bu müsaade yetkisi sizindir. <gülüyor> Ee, bu kardeşe artık kayıt e, izni istiyor. Allah razı olsun hassasiyet gösteriyor, bizimle paylaşıyor. Ha Tamam, Musa abi bu konuda serbest diyor. Yeter ki faydalı olsun diyor. Ee, yani biz bu kıyamet alametlerini sayarken biliyorsunuz mutlaka bir hüccet ikame ediyoruz. Yani Kur'an ve sünnette e, helal, e, kıyamet alameti diye ortaya konmuş ne varsa onu haber veriyoruz. Bu sebeple aleyhissalatü vesselam min işaretin saat ve içirapı ee, kıyamet alametlerinden birisi de içkinin içilmesidir buyuruyor. Hani e, demin e, birinci bölümde bahsettiğimiz bir şey vardı. Dedi ki İbn Hazm e, munkatadır diyor bu hadis için. Buhari'de geçen hadis için ee, Muhammed Gazali de onu destekliyor ve bugün birçok çağdaş yani Mustafa İslamoğlu falan bunlar hepsi o çizgidedir. Böyle kabul ediyorlar. Hatta bunlar kimisi diyor ki aslında bu hadis hepsi tek parçada toplanıyor. Yani diyor ki e, ümmetimden öyle kavimler olacak ki ipeyi, e, kadını yani içkiyi ve müziği helal sayacak. Onlar diyorlar ki müzik ancak içki ve kadınla beraber olursa haramdır. Bir böyle bir maalesef böyle kötü bir kıyas yapıyorlar. E, ona da inşallah e, hatırlatmada bulunayım. Yani diyorlar ki müzik ha e, haram değildir ancak işte Allah Resulü ve Vesselam bunun kadınla beraber yani kadın rakaz kadınla beraber içkiyle beraber olursa e, müzik haramdır demişlerdir bu da batıl bir kıyastır Elbani Rahimullah bunlara cevap vermiştir daha önce çalgı aletleri hakkında bazı hadislerden bahsetmiştik bu hadislerde bu ümmetten bazılarının içki içmeyi helal sayacağı söylenmişti yine Ahmet ve İbn-i Mace Ubada bin Samit'ten rivayet ettikleri hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. <Sessizlik> Layestahillenne taifetum min ummetil hamra khem, bismin yüsemmuneha iyyah. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Diyor ki elbette Ümmetimden bir grup içkiyi helal sayacaklar ve onu başka bir isimle adlandıracaklardır. Elbani rahimullah bu hadisi Sahihü'l-Jamiu's-Sagir'de 5/13'e bölü e 14 numarası 4945 noda tashih etmiştir. Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'inde, İbn Mace'de kayıtlıdır ve aynı şekilde Fethul Bari Hacer'in İbn Hacer'in Hacer Fethul Bari eserinde Hayıttıdır ve senedi ceyyittir diyor. Yani güzeldir. İçkiye birçok isim verilmiştir. Hatta ruh içeceği denmiştir. Çünkü dikkat ederseniz Allah Resulü ve Vesselam diyor ki ümmetinden bir grup içkiyi helal sayacaklar ve onu başka bir isimle adlandıracaklar. Hatta bu isimlerden birisi ruh içeceği. Bu ümmetin içinde içkinin yayılacağı bu ümmetten bazılarının onu helal sayacağı ve değişik isimlerle adlandıracağını açıklayan birçok hadis vardır. Ebubekir Bekir İbni Arabi rah e, Rahimullah'ın içkinin helal sayılmasını iki yönden açıklamaktadır. Ebubekir Bekir İbni Arabi içkinin helal sayılmasını iki yönden açıklamaktadır. Bir, içileceğinin helal olduğuna inanmak. Yani iki türlü helal sayacaklar. Bir, içilmesini helal sayacaklar. İki, bundan kasıt içki içmeyi tıpkı helal bir içecek içiliyormuş gibi ısrarla sürdürmek. Yani diyor ki iki türlü olur. Bir, bunu içmeyi helal sayar. İki, bunu içerken helal bir içeceği içiyormuş gibi helal sayar. O böyle yapanları duyduğunu ve gördüğünü belirtmektedir. Ebubekir bin Arabi diyor ki, ben böyle yapanları Gördüm ve bunları duydum. Günümüzde ise bu çok artmış ve birçok insan içki müptelası olmuştur. İşin daha kötüsü, içki artık açıktan açığa satılmakta ve bazı İslam ülkelerinde alenen içilmektedir. Tehlike ve büyük bir fesat sinyali veren uyuşturucu da eşi ve benzeri görülmeyecek şekilde yayılmıştır. Artık her işin başıyla sonunu Allah'a havale etmekten başka çaremiz yoktur. Gerçekten bugün artık neredeyse alışveriş yapacağımız mekanlar yok gibidir. Yani içki satmayan yerler arıyoruz. Mesela ben e, kardeşlerime <gülüyor> demin bir örnek verdim. Hakkınızı helal edin. Belki kendimizden oluyor bu örnekler ama e, demin Musa abi de söyledi. Yani davetçi kimse mutlaka e, her an, her an... Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi fırsatını kollayarak hakka davet etmek durumundadır. Ben mesela zaman zaman şunu yaparım. Mesela içki satmayan bir yere girer alışveriş yaparım ve ona derim ki ne? siz burada içki satmadığınız için ben sizden alışveriş yaptım. Niçin? Çünkü bu insanlar e, onlara içki soruluyor, soruluyor, soruluyor. Ondan sonra bunlar şöyle artık söylemeye başlıyorlar. Bir de İmanları zayıf, maalesef böyle bir endişeleri yok. Helal mı haram mı buna bakmadan az önceki faiz hadisinde geçtiği gibi. Kendi menfaatleri neyi gerektiriyorsa ona meylettikleri için insanlarımız. İnsanlar içki soruyor soruyor, bulundurmayan bir esnaf artık bunu tezgahına koymaya başlıyor. Diyor ki ya işte insanlar soruyorlar ve iyi de bir kar veriliyor maalesef buna. Ee, soruyorlar. En iyisi ben müşteriye yok demeyeyim. Müşteri kaybetmeyeyim. Ben de gidip ona şunu telkin ediyorum. Diyorum ki yani sen bu sebeple müşteri kazandın. Ben diyorum sen içki satmadığın için e, ben senden alışveriş yapıyorum. Çünkü e, sen içki satarsan hem kendi kazancına hem de buradaki bütün helal kazancı kirletmiş olursun. Bunu yapmadığın için sana teşekkür ediyorum gibi e, o kişiye iltifatta bulunuyorum. E, i̇nşallah olumlu etkileri de oluyor hatta da tersini de yapıyorum bazen böyle muzurluklarım oluyor benim içki satan bir yere gidiyorum ondan böyle yüklü bir şeyler alıyorum böyle tezgaha koyuyorum ondan sonra tam ödeyeceğim zaman diyorum ki ne bir dakika siz içki mi satıyorsunuz böyle birden dang diye böyle bir soru soruyorum kendisine siz içki mi satıyorsunuz diyorum evet falan diyorlar Diyorum ki o zaman bu aldıklarım hepsi kalsın. Çünkü ben siz içki satmıyorsunuz diye buraya gelmiştim. Bu alışverişi yaptım. Ancak ben fark ettim ki siz içki satıyorsunuz. Bunların hepsi geri kalsın deyip dükkandan çıkıyorum. İnşallah böylelikle de bu kişilere mesaj vermeye çalışıyorum. İnşallah siz de bunları yapın kardeşlerim. Ne yapalım sahibi yani? Artık halimizi, derdimizi böyle anlatıyoruz. İnsanlar ticari düşünüyor, biz de inancımızı böyle ticari zihniyet taşıyanlara bu şekilde yansıtıyoruz. Allah bizi her türlü çirkinlikten uzak tutsun. Bununla beraber kıyamet alametlerinden sayacağımız bir diğer hususta demin dersten önce sorulan bir soruda aslında karşılığı vardı. Mescitlerin süslenmesi ve bununla övünmek. Mescitlerin süslenmesi ve bununla övünmek. Mescitlerin içinin süslenmesi, içine nakışlar yapılması ve bununla karşılıklı olarak gurur duymak. İmam Ahmet Rahimullah... Enes Radiyallahu Rasulullah Resulullah Aleyhissalatu şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. La taqumu's saatu hatta yataba'a'n nasu fi'l mesacit. Allah Resulü Vesselam buyuruyor ki insanlar karşılıklı olarak mescitlerin binası hakkında övünmedikçe kıyamet kopmaz. Allahu Ekber. İnsanlar karşılıklı olarak mescitlerin binası hakkında övünmedikçe Kıyamet kopmaz. Evet Ahmet İbn Hanbel'in müsnedinde geçiyor bu hadis. Elbani Rahimullah hadisi tasdih etmiştir. Ve yine Allah Resulü sallallahu ve sellem şöyle buyuruyor: "Min eşratis en yetabaahen nasu fi'l mesacit." Kıyamet alametlerinden birisi de insanların karşılıklı olarak mescitlerin binası hakkında övünmeleridir. Dikkat ediniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, min eşratis say'a yani kıyamet alametlerinden birisi olarak bunu e, ifade ediyor ve diyor ki insanlar bununla övünürler binanın güzelliğiyle ilgili. Buhari rahimullah sahihinde şöyle diyor. Enel sallallahu dedi ki öyle bir zaman gelecek ki insanlar karşılıklı olarak mescitlerle övünecekler ve sonra onları pek az dolduracaklar. Dikkat ediyor musunuz? Enes radıyallahu anh diyor ki öyle bir gün gelecek ki insanlar karşılıklı olarak mescitlerin büyüklüğüyle güzelliğiyle ihtişamıyla ilgilenecek ve bununla övüneceklerdir. Yani sanki böyle çok makbul bir iş yapmışlar gibi, sanki e, tabiri caizse bu yaptıkları hasebiyle ahiretleri kurtulmuş gibi bir övünç kaynağı olacak kendileri için. Bunu kim veriyor bize? Kim bunun haberini veriyor? Enes İbni, e, e, Enes İbni Malik e, radıyallahu anh, Resulullah aleyhisselatü vesselam'den bunu işitiyor ve bu işittiğini e, işit, bunu işittikten sonra bize bunu haber veriyor. Diyor ki insanlar bununla övünecekler. Evet, Hristiyanlar gibi de demek e, mümkün. Ancak diyor, bu mescitleri ihtişamlı ve güzel yapacaklar. Ancak onun içini çok az kimseler dolduracak. Yani maalesef bir namaz vaktinde gideceksiniz, bakacaksınız ki gerçekten çok az insan var. Hatta bu namaz Böyle sabah namazı gibi bir namazsa ya da bu namaz efendime söyleyeyim e, böyle yatsı namazı gibi bir namazsa e, cemaatinin az olduğunu e, göreceksiniz. E, bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın değerli e, sahabesi bizlere haber veriyor ve diyor ki bunlar e, maalesef mescitle övünecekler ancak mescidin hakkını veremeyecekler. Bunların bütün derdi, işi, gücü, bunların mutlu olacağı şeyler bu mescitlerin süsüdür, nakışıdır ve bu mescitlerin ihtişamıdır. İbni Abbas radıyallahu anh, dedi ki elbette sizler mescitlerinizi Yahudi ve Hristiyanların süslediği gibi süsleyeceksiniz. Elbette sizler mescitlerinizi Yahudi ve Hristiyanların süslediği gibi süsleyeceksiniz. E, hatırlarsanız geçen hafta ifade etmiştik Yahudi ve Hristiyanları, Ehli Kitabı nasıl taklit edeceğimiz e, kıyametin alametlerinden olduğunu haber vermiştik. E, bununla beraber bu hadiste de e, İbni Abbas radıyallahu anh'ın bu sözüyle anlamaktayız ki gerçekten Yahudi ve Hristiyanlar kendi, e, efendime söyleyeyim, e, kiliselerini, kendi havralarını e, süslemekle meşgul oldular. Bugün bizim ümmetimiz de aynı duruma düşmüştür. Ömer i̇bn Hatta Hattab, radıyallahu anh, mescitleri süslemeyi yasaklamıştı. Çünkü bu süsler insanları namazdayken meşgul eder. O mescidi nebevi yenilerken şöyle demişti. Yani mescidin nebevinin tadilatını yaparken şöyle diyordu. Akının nasa min al mter, ve iyaak an tu hamra, ou Diyor ki, ama Rasulullah an, sen insanları yağmurdan koru. Sakın, allı veya sarılı süsler yapıp da insanları fitneye uğratmayasın. Yani diyor ki, tadilatı yapacak ustaya nasihat ediyor. Diyor ki, sakın ha, insanları yağmurdan koruyacak bir çatı yap bize. Mescidin tavanının tadilatını böylece yap. Ancak insanları namazdayken meşgul edecek sarılı süsler veya allı süsler, alacalı bulacalı süsler yapmayasın. Acaba günümüzde böyle elli kişinin taşıyamayacağı avizeleri görseydi Ömer radıyallahu anh ne derdi? Allah Ömer radıyallahu anh rahmet etsin. İnsanlar onun sözünü dinlemediler. Allı ve sarılı süslerle yetinmeyip Elbiseye nakış yapar gibi camilere de nakış yaptılar. Sultan ve halifeler mescitlerle ve onları süslemede birbirlerine karşı övündüler. En olmadık şeyleri ortaya çıkardılar. Süsledikleri bu mescitler şu ana kadar Şam, Mısır, Maghrib diyarları yani Kuzey Afrika tarafı, Endülüs ve diğer ülkelerde varlıklarını devam ettirmektedir. Günümüz Müslümanları da mescitleri süslenmekle övünmektedirler. Hatta gerçekten övünüyoruz yani diyoruz ki ne bakınız işte bizim diyoruz ceddimiz böyle bir Sultan Ahmet ortaya çıkarmıştır. Böyle bir Selimiye ortaya çıkarmıştır. Şöyle bir mimarisi vardır. Yani bu anlamda maalesef bir övünme sebebidir. Hatta demek ki bizden öncekiler özellikle biraz da bu melikler yani sultanlar ee, gösterişe de meraklıydı ve inançlı da olmak durumundalardı inançlı görünüyorlardı dolayısıyla inançlı oldukları için camileri önemsiyorlardı ancak bunu yaparken de süslemede ve ihtişamda aşırı giderek aynı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi kıyamet alametine bizleri şahit tutuyorlardı hiç kuşku yok ki Mescitlerin süslenmesi lüksün ve israfın göstergesidir. Mescitlerin süslenmesi lüksün ve israfın göstergesidir. Yani lüzumsuzdur. Lüzumsuz olan bir şey de israftır. Ee, oysa mescitleri yaşatmak, orada namaz kılmak ve Allah'ı anmakla olur. Dolayısıyla mescitlerin insanları yağmurdan, soğuktan, ...ve sıcaktan koruyacak şekilde imar edilmesi yeterlidir. Mescitleri yaşatmak, orada namaz kılmakla, Allah'ı anmakla, ona ibadet etmekle mümkündür. Yani mescidin varlık sebebi budur. Allah'ı zikredeceğimiz mekanlardır. Allah Azze ve Celle'nin isminin anıldığı mekanlardır. Dolayısıyla burayı değerli kılan şey, orada namazın kılınmasıdır. Orada Yüce Rabbimizin yüceltilmesidir. Mescitler süslenme yeri veya gösteriş merkezi değillerdir. Mescitler insanları yağmurdan, soğuktan ve sıcaktan koruyacak şekilde imar edilmesi gerekir. Gerçekten mesela ben evime resim falan asmam ancak bir tane tablom var. Tablo asmışım. Bir tablo var bende. O da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerde geçen ve Medine-i e, İslam tarihinde mescidin ilk yapılma şekli nasılsa resmetmişler yani çizmişler böyle topraktan işte üstü böyle hurma dallarıyla örtülü o kadar beni etkiliyor ki inan onu böyle çerçeve edip asmışım sadece Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescid-i Nebevi'nin ilk yapılma hali yani hatta orada da ifade etmişler. İşte e, hadislerde şurada kapısı vardı, şurada şöyleydi. İlkin kıble efendime söyleyeyim Kudüs tarafınıydı. Sonra şu kapı kapandı, şu açıldı gibi öyle işte ashab-ı suffa'nın oturduğu yer vesaire böyle bir resim var. Yani o kadar özlem duyuyoruz ki biz biz e, ihtişamlı mescitler peşinde değiliz. Biz suffasında Bekir'lerin, Ömerlerin Osmanların, Ali'lerin, Ebu Zerlerin, Salmanların, Huzeyfelerin yetişti, yetiştiği mescitlerin özlemi içerisindeyiz. Allah azza ve celle bizlere o mescitlere kavuşmayı bir an önce nasip etsin inşallah. Mescitler tezhin edildiğinde ve Kur'an'da süslü yazıldığında toplumların mahvolacağına dair tehdit gelmiştir. Nitekim Hakimettirmizi Ebu Derda radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. İza zavvaktum mesacidekum ve halleytum mesahifekum faddemaru aleikum." diyor ki Ebu Derda radıyallahu anh diyor ki mescitlerinizi tezyin eder, yani süsler, mushaflarınızı da süslerseniz, yok olur, gidersiniz. Yok olur, gidersiniz. Evet, yalnız bunu ben söyledim. Hadisle ilgili uzun bir dipnot var. Elbani senedinin hasen olduğunu söylemiştir. İnşallah bu bizim bizim için yeterlidir. Hadis-i Sahihada bunu Haber veriyor. Münavi diyor ki mescitleri süslemek ve mushafları güzel yazılarla be bezemek yasaktır. Çünkü bunlar kalbi meşgul etmekte, e, huşu, Allah'ı düşünmek ve Allah'ın huzurunda olduğunu hatırla hatırlamaktan alıkoyar. Bu yüzden şafiler mescitlerin süslenmesiyle ilgili olarak Kabe bile olsa altın ve gümüşle süslemek mutlak olarak, olarak haram Diğer süslerle süslemek de mekruhtur demişlerdir ve bu konuda gerçekten doğru bir söz söylemiştir İmam Şafii Rahimullah. Ee, gerçekten e, kimdi bunu söyleyen ee, bir, birisi vardı, alimlerden birisi vardı. Fudayl bin İyad olacak allah Alem diyor ki insanlar diyor Kur'an'ın hükmünü terk ettiler onun trahatini aldılar yani kuraatle meşgul oldular o yüzden böyle Kur'an okuma yarışmaları oluyor efendime söyleyeyim farklı farklı farklı farklı şeyler yapılıyor böyle kim güzel okur şeklinde bir takım şeyler yapılıyor ancak maalesef insanlar Kur'an'ın hafızları oldular ancak Kur'an'ın muhafızları olamadılar bu da bizleri üzmektedir. Elbette Kur'an'ı güzel seslilerimiz okusun ancak Kur'an'ın izleri de bir davetçi üzerinde görünmesi, yaşayan birer Kur'an olmak tercih edilen, emredilen değil midir? Ve yine kıyamet alametlerinden sayabileceğimiz bir diğer şey de binaların yükseltilmesidir. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanına yakın bir zamanda başlayıp daha sonra yaygınlaşmış alametlerden birisidir. Yani Aleyhisselatü Vesselam'a yakın zamandan başlamış şeylerden birisidir. Çünkü daha önce ifade ettik dedik ki e, halifelik otuz sene sürecek. Yani Ebu Bakır Radiyallahu'nun halifeliği, e, Omar Radiyallahu'nun halifeliği, Efendime söyleyeyim, e, Osman, Ali radıyallahu halifeliği, ve Hasan 6 ay bunların toplamıyla 30 yıl buydu sonra Allah mülkü dilediğine verir. işte ondan sonra saltanat başlar. Bir saltanatın en büyük göstergesi ihtişamıdır. Bu işte sarayların yapılması, yükseltilmesi veya binaların yükseltilmesidir. Dolayısıyla biz bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in vefatından yakın bir zamanda başlamış bir alamet olarak görüyoruz. Öyle ki insanlar bina yapmakta ve evleri süslemekte birbirleriyle yarışmışlardır. Allah-u Ekber. Bu da dünyanın Müslümanların ayaklarının altına serilmesi, fetihlerden sonra ganimet alınan malların çoğalması ve zamanın uzayıp onların çoğunun dünyaya bağlanmasıyla olmuştur. Yani ganimetin çoğalması, dünyanın onların önüne serilmesi ve böylelikle İçine düştükleri bu e, durumdan ya da bu menfaatten dünyanın süslerini kendi önlerine koymasından ötürü e, buna aldanarak bir yarış içerisine girmişlerdir. Kendilerinden önceki ümmetlerin hastalığı onların da içine işlemiştir. Yine nereye geldik? Bizim bizden önceki ümmetlere. Yani evet kelerdeliğine bile girseler, bizim de onları takip edeceğimiz ehli kitabın durumuna. Bu hastalık mal toplamada yarışma ve dinen harcanması caiz olmayan yerlere mallarını malların harcanmasıdır. Evet, öyle ki fakir ve ihtiyaç durumunda olan çöllerde yaşayan bedeviler, ve benzerleri diğer insanlar gibi çok mal sahibi olunca çok katlı binalar yapmaya ve bunda da birbirlerini geçmek için yarışmaya başlamışlardır. Yani bedeviler ve ihtiyaç sahibi kimseler ellerindeki malın çokluğundan artık yüksek binalar yapmaya ve birbirlerini geçmek için yarışmaya başlamışlardır. Bu durum Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi gerçekleşmiştir. Nitekim Buhari ve Müslim'de Ebu Hureyre radıyallahu gelen hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Cebrail Aleyhisselam'ın kendisine kıyametin vaktinden sorduğunda şöyle demiştir. Hatırlayınız meşhur bir hadis Cibril hadisi diye bildiğimiz bir hadis. Hani Aleyhisselatü Vesselam'ın insan kılığında bembeyaz bir kıyafetle, efendim Saçları siyah bir şekilde. Ali Sayet ve dizlerine dizlerini dayıyarak ya yani Muhammed Ali Sayet ve Selam. Akbır ne iman bana imandan haber ver. Akbır ne an İslam bana İslamdan haber ver. Akbır ne an ya da Akbır ne an ihsan. insandan haber ver. Akbır ne an bana kıyamet saatini bildir. Bunu biliyorsunuz dersimizin ilk başında söylemiştik. İşte burada Aleyhisselatü Vesselam şöyle demişti kıyamet alametlerini sayarken وَلَكِنْ وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكَ an اَشْرَاتِهَا Yani ben sana onun saatini e, haber veremem ancak onun alametlerinden haber veririm demişti Aleyhisselatü Vesselam. وَاِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبَهَائِهِمْ فِي الْبَهَائِينَ bunyan fezake, fezake min eşratiha Aleyhisselatü Vesselam sana onun alametlerinden haber vereyim demiş ve davar çobanları yüksek bina yapmakta birbirleriyle yarışa çıkarsa işte bu kıyametin alametlerindendir buyurmuştur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam davar çobanları eğer yüksek bina yapmakta birbirleriyle yarışırlarsa Cebrail Aleyhisselam'ın sorduğu soru üzerine bu şekliyle aleyhissalatü vesselam alametlerini haber vermiştir. Müslim'deki rivayette ise diyor ki yalın ayak, çıplak fakir olan koyun çobanlarının yüksek bina yapmakta birbirleriyle yarışmalarını görmendir. İşte bu bahsi geçen alametler Allah Resulü Aleyhisselatü sonra yani o halifelik döneminden sonra meliklik döneminde başlamış olan bir durumdur. Hala günümüzde mesela bazı e, böyle büyük firmalar var, e, büyük sektörler var. Bunlar mesela derler ki işte ben diyor köyde şunu yapardım. Ya da diyor ben köyde çobandım. Ya da diyor ki efendim ben eskiden maydanoz satardım. Yani günümüzde popüler bir takım isimler zengin olmuş. Aslına bakarsanız adam değil. Ancak bu ülkede e, birilerini adam yerine koymak yani mal da bir değer olduğu için onlar nazarında. Adam malıyla bir yere gelmiş. Yoksa kendisi çoban olduğunu söylüyor zaten. Ya da bedevi olduğunu söylüyor. Yani elde ettiği kıymet e, zenginliğinden kaynaklanıyor. Yani tabi Hatta ehl-i sünnet alimleri bazı kader kaderi suçlayanlara bu noktadan cevap veriyorlar. Diyorlar ki hani mesela adam diyor ki yani ben diyor işte hidayet üzere değilsem Allah dileseydi ben hidayet üzere olurdum. Ya da Allah dilerse bize hidayet eder. Allah dilerse ben namaz kılardım. Ama zengin olduğu zaman bu adama sorduğunda yani kaderi suçluyor bu noktada. Zengin olduğunda bu adama sen niçin zengin oldun ya da nasıl zengin oldun dediğinde, o zaman demiyor Allah diledi veya kader. Diyor ki ben çok çalıştım, çabaladım. Yani onu kendinden biliyor, ancak işine gelmeyen şeylerde aynı şeytan aleyhin yüce Rabbimizi suçlaması gibi, o zaman diyor ki, ne kader böyle, Allah böyle diledi diyor. E, demin malın çoğaltılması ve bunun için bir yarışa girilmesi ifadesini kullandık. Hatta eee ee, halifelik döneminden sonra yani e, meliklik döneminde e, ganimetlerin çoğalmasıyla bunun e, oldukça fazla olduğunu söyledik. Günümüzde de böyledir. Özellikle günümüzde insanlar gösteriş için e, evlerine yapmadıkları kalmadı. Yani sürekli böyle eşya yenilemek, eşya getirmek, e, yeni çıkan bir şeyi almak, e, bununla başkasına karşı övünmek maalesef. Özellikle kadınlar arasında bu bilinen bir hastalıktır. Ee, sadece şu sözü söylemekte ben fayda görüyorum. Ee, diyebiliriz ki aslında mal insan oğluna verilmiş bir nimettir ve insana hizmet etmek için vardır. Ancak maalesef bizim kadınlarımız e, o kadar eşyayı o kadar malı yıkarlar ancak bu mala kendileri hizmet ederler. Yani mal kendilerine hizmet edeceğine kendileri bu mala hizmet ederler. Saçlarını süpürge ederler. O malın tozunu almak için, onun efendim kırmamak için, onu incitmeme vesaire böyle birçok şey bütün vaktini ona harcıyor. Halbuki onlara verdiği vakti ilim öğrenmeye, ilim talebesi olmak için bir vakit ayırsa gerçekten daha hayırlı bir insan olur. E, takvasına bir şeyler katar. En azından bilinçli ve şuurlu bir Müslüman olur. E, yani geçen haftalarda da verdiğimiz örnekler vardır. E, ailelerin yıkılma sebebi, dedik ki işte dizilerin etkisi oluyor. Bu dersleri hatırlıyorsunuz zannediyorum arkadaşlar. Dizilerin çok etkisi var. İşte ortaya konan jön veya artist neyse adam edilmeye çalışılıyor. Seçme bir şekilde toplumdan seçilerek ekranlara getiriliyor. Ancak ee, o evin erkeği veya kadını bakıyor ki e, ekranda gördüğü aktör veya e, e, artistlerin aynısı kendi elinde yok adam karısına bakıyor kadın peşmurda bir halde veya kadın kocasına bakıyor böyle yatı katı jipi yok böyle bir iş adamı değil etrafında hizmetçileri yok vesaire vesaire yani bunları bu sefer ne oluyor maalesef e, erkeğin gözü dışarıya e, kayıyor ve mutluluğu dışarıda arıyor demiştik bunu hatırlarsanız. Halbuki, halbuki e, şuna dikkat etmek gerekir. Aslında dışarıda bu kadar süslü kadın görmüş bir erkek normalde evine geldiğinde eşini süslü görmesi böyle daha cazip bir halde görmesi, kendisi için hazırlanmış olarak görmesi gerekmiyor mu ki? Çünkü öyle görse, o zaman evine geldiğinde diyecek ki, hayır, benim elimdeki gerçekten dışarıdakilerden daha hayırlıdır. Ama bizde tam tersi, kadınlar dışarıya çıkınca süsleniyor, evlerine geldikleri zaman peşmurda bir halde oluyorlar. Bunu da böyle sizinle paylaşmış olayım ve bütün vakitlerini ee, evdeki eşyalarına, evdeki mobilyalarına, evdeki cam ve cıncıklarına, tabaklarına hiç kullanmadıkları, gerçekten böyle vitrinler var. Vitrinin içine tabak çanak diziyor. Halbuki kullanılmayan malın zekatı vardır. Yani bunlar e, kullanılacak olması gerekir. Eğer kullanılmıyorsa hem zulümdür, hem israftır, hem de dediğim gibi onlara hizmet etmek hiçbir şekilde mantık bunu kabul etmiyor. Arkadaşlar ben bunu sadece dinen söylemiyorum. Ben bunu mantıkla da söylediğim zaman ben kabullenemiyorum böyle bir şeyi. Gerçekten herkes evinin direği olsun, evini ayakta e, tutmaya çalışsın. Hem kadınımız her, hem erkeğimiz efendim nerede nasıl davranması gerektiğini bilsin. Dışarıdaki insanlara süslenmesin. Evindeki insanlar insanlara süslensin. Bu Hakka daha uygun olandır inşallah. Evet. Devam edelim. Bu yarışa vereceğimiz örnekler veya hatta demin söylediğimiz binaların yükseltilmesi. Yani bu yarış mahalleler arası var. Bakınız arkadaşlar arası var. Mahalleler arası var. Şehirler arası var. Yani ülke içinde bir de uluslararası var. Hani biliyorsunuz Hatta derler ki dünyanın en yüksek binası falanca yerdedir. Yani ben böyle bir ülkem böyle bir e, sembol taşısın diye, böyle bir şey olsun diye e, bir bina yapıyorum ve yarışa giriyorum. İşte birçok örnekleri var. Bunları zaten biliyoruz. Ahmet'teki rivayette İbni Abbas... Ee, Radiyallahu Rasuluhu Aleyhi ve Sellem diyor ki: "Ya Rasulullah Aleyhi ve Sellem, yalın ayaklı, aç ve fakir koyun çobanları kimdir?" diye soruyor. Hani hadiste demin geçti ya yalın ayaklı, aç ve fakir. Kimdir bunlar diyor? Allah Resulü Aleyhissellem ona diyor ki: "Humul Arap, Onlar Araplardır. Buhari ise Ebu Hüreyre'den Resulullah Aleyhissellem'in şöyle dediğini rivayet etmektedir körfez ülkelerini göreniniz varsa ben gördüm körfez ülkelerini Aleyhisselatü Vesselam onlar Arap'tır demesi ile de bunu söylüyorum. Yani şu an bu onlarla sınırlı kalmadı. Ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kısa bir süre sonra Araplarda başladığı için bu humul Arap yani onlar Araplardır demiştir Aleyhisselatü Vesselam körfez ülkeleri yani Birleşik Arap Emirlikleri falan ben onları gördüm gerçekten böyle bir ihtişam ve bina yarışı olduğunu görüyoruz. Yine Guhari Ebu Reyle radıyallahu antenler, Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle dediğini rivayet ediyor. "La takumus sa'a hatta yetatavala <gülüyor> en nasu fi'l binyan." Aleyhisselam diyor ki, insanlar yüksek bina yapmakta birbirleriyle yarışmadıkça kıyamet kopmaz. İnsanlar yüksek bina yapmakta birbirleriyle yarışmadıkça kıyamet kopmaz. Buhari'nin fiten bölümünde geçiyor. Arkadaşlar fiten bizim ilgimizi çeksin. Biliyorsunuz önceden işledik biz bu bölümleri, Bebul fiten. Dikkat ediniz, binaların yükselmesini Buhari rahimullah fiten bölümünde kaydetmiştir. Yani bunu fitnelerden saymıştır. İbni Hacir rahimullah fetül bari de bununla ilgili diyor ki. Buradaki yüksek bina yapmakta birbirleriyle yarışın manası onlardan her biri yaptığı evin diğerlerinin evlerinden daha yüksek olmasını istemesidir. Belki buradaki kasıt evlerin süs ve güzelliklerinde birbirleriyle rekabet etmeleri veya bundan daha geniş bir mana olabilir. Böyle pek çok durum görülmüştür ve artarak devam etmektedir diyor. Art artarak devam etmek ettiğine gerçekten şahitlik etmekteyiz. Bırakınız insanlar binaları yükseltmeyi, hatta kabirlerini bile yükselttiler. Hatta kabirde bile bu yarışın olduğunu görmekteyiz. İnşallah bunun yeri geldiğinde, bahsi geldiğinde bu bölüme inşallah değineceğiz. Asrımızda bu durum açıkça görülen bir şeydir. İnsanlar yüksek binalar yapmakta ve onların yüksekliğinde, genişliğinde ve süslenmesinde birbirlerine karşı övünmektedirler. Bilakis Amerika ve diğer ülkelerdeki gibi yüksek gökdelenlere benzer binalar inşa etmeye başladılar ve bu konuda oldukça da ileriye gittiler. Cibril hadisinde bize haber verilen kıyamet alametlerinden bir husus daha vardı. O da cariyenin efendisini doğurması. Cariyenin efendisini doğurması. Cebrail Aleyhisselam Resulullah ve vesselam'e şöyle şöyle buyuruyor. Yani Cebrail Aleyhisselam Cibril hadisinde Aleyhisselatu vesselam şöyle buyuruyor. Wa sa'ukhbiruka an ashratiha iza walidat ilamatu rbatiha. ve vesselam diyor ki sana kıyametin alametlerinden haber vereceğim. Onun alametlerinden biri, cariyenin efendisini doğurmasıdır. Cariyenin efendisini doğurmasıdır. Müslim'deki rivayette ise, اِذَا وَلَدَتِلْ اَمَتُ رَبَّهَا Eğer cariye erkek efendisini doğurursa şeklinde gelmiştir. Alimler bu alametin manası hakkında çok sayıda görüş belirterek, ...ayrılığa düşmüşlerdir. i̇bn Hacer rahimullah... ...bunlardan dört tanesini... ...şöyle sıralıyor... ...biz de paylaşalım inşallah. Hatta, Hatta bir rahimullah diyor ki... ...buradaki mana... ...İslam'ın yayılması ve Müslümanların... ...şirk beldelerini ele geçirerek... ...kadın ve çocuklarına... ...sahip olmalarıdır. Yani bir kasıt bu diyor. İslam büyüyecek, çoğalacak... ...fetihler gerçekleştirecek... ...ve böylelikle... Kadınların yani e, Müslümanların şehk beldelerini ele geçirecek kadın ve çocuklarına sahip olacaklar. Yani müşriklerin kadınlarına ve çocuklarına sahip olacaklardır. Yani onları cariyeler edinmeleri veya çocuklarını almalarıdır. Kişi bir cariyeye sahip olduğu zaman ondan çocuk edinir. Yani cariyesinden ne yapabilir? Ee, bunu alan kimse ondan çocuk edinebilir. Doğan bu çocuk da cariyenin efendisi konumunda olur. Cariye ise cariye kalmaya devam eder. Ancak o çocuk büyür ve böylelikle o cariyenin yani kendi annesinin efendisi olur demiştir bir Çünkü o Doğan efendisinin çocuğudur. Nebevi rahimullah bu görüşün alimlerin çoğunun görüşü olduğunu söylemiştir. Müslümin şerhinde İmam Nembi rahimullah diyor ki yani e, alimlerin en çok üzerinde durduğu veya en racih gördükleri tercih edilen görüş budur diyor. Fethetmek bir yerleri fethetmek oranın kadınlarını e, cariye edinmek ve bunlardan ötürü çocuk edinmek ve bunların bu e, e, cariyelerin kendi efendilerini böylelikle doğurması diye. E, ifade etmiştir. Nemeh-i da bunun alimlerin çoğunun bu görüşe katıldığını haber veriyor. Bu görüşü biraz inceleyecek olursak cariyelerden çocuk edinme daha Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında vardı. Şirk beldelerinin ele geçirilip kadın ve çocuklarının cariye olarak alınmalarının çoğu İslam'ın ilk dönemlerinde meydana gelmiştir. Oysa hadisteki sözün akışı şimdiye kadar olmamış ama kıyamete yakın olacak bir şeye işaret edilmiş olmasını gerektirmektedir. Ee, yani e, İmam e, İbni Hacer Rahimullah da işte bu görüşe cevap vererek diyor ki siz diyorsunuz ki kişi cariye yani cariye edinir ve bundan çocuk edinir. Bu Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında olan bir şeydi. Ancak Aleyhisselatü Vesselam e, hadisin akışında ifade ettiği gibi bu sonradan sonradan yani ortaya çıkacak sonradan var olacak olan kıyamet alametlerindendir. Dolayısıyla buna reddiye veriyor. Yani bu görüşü kabul etmiyor. Tabi en iyisini bilen Allah'tır. Biz bu görüşler üzerinde şu an duruyoruz. İkincisi efendilerin çocuklarının annelerini satması. Efendilerin çocuklarının annelerini satması ve bu işin çok çoğalması. Öyle ki o cariyeden doğan çocuğun bilmeden annesini satın alması. Yani ya da şöyle olabilir diyorlar. Efendi yani çocuk annesini satacak. Annesini cariye olduğunu bildiği için veya cariye gözüyle baktığı için onu önemsemeyecek, satacak böyle bir görüş var. Veyahut üçüncü bir görüş, cariyenin şüpheli bir ilişkiyle başka birinden hür bir çocuk doğurması ya da nikahlı olarak veya zina ederek köle bir çocuk doğurması. Sonra her iki durumda da cariyenin elden ele satılarak dolaşması. Sonra da erkek veya kız çocuğunun onu satın alması demiştir. Bu bir önceki şıkkın benzeri bir şıktır. Dördüncüsü, ana babaya karşı asiliğin artması, çocuğun ana babasına, Efendisinin kölesine yaptığı muameleyi yapmasıdır. Arkadaşlar ben kendi şahsım da şu an ifade ettiğim yani dördüncü şıkta olan görüşü benimsiyorum. En iyisini bilen Allah'tır. Ben de Allahu alem bu olduğuna inanıyorum. Kalbim böyle kanaat ediyor. Yaptığım araştırmalardan kalbim en sağlıklı görüşün bu olduğunu söylüyor. Bu görüşü inşallah dikkatle ben paylaşacağım. An, e, ana babaya karşı asiliğin artması yani cariyenin efendisini doğurması anne babaya karşı asiliğin artması çocuğun ana babasına efendinin kölesine yaptığı muameleyi yapmasıdır. Gerçekten çocuk bugün günümüzde böyle asiler vardır e, annesini babasını hiçbir şekilde hürmet etmiyor onlara saygı göstermiyor onlara karşı asi davranıyor efendim e, Aynı sanki kölesine davranır gibi veyahut cariyesine davranır gibi davranmakta bu da e, sağlıklı bir görüş olarak görünüyor. Onu aşağılayarak sövmesi, dövmesi ve hizmet ettirmesidir. Bu yüzden mecaz olarak Rabbehe, Efendisi denmiştir. Veya Efendiden kasıt gerçek anlamda terbiye eden kişidir. Yani terbiye eden Gerçekten ya efendidir ya da onu terbiye edene efendi denir. Yani çocuk anne babasını terbiye et, ettiğinden ona efendi, e, efendi olarak hitap ediliyor. Efendisini doğurması diyor. Niye? Efendi kimdir? Terbiye edendir. Hatta mürebbiye diyoruz yani Rabbehu. Burada geçen kelimede Rabbehu, Rabbi veya Efendisi manasında terbiye eden manasına da gelmektedir. Dolayısıyla Çocuk anne babasına bir şekil vermeye çalışıyor, bir yön vermeye çalışıyor, onları terbiye etmeye çalışıyor. Böylelikle onların efendisi oluyor. i̇bn Hacer Rahimullah bununla ilgili diyor ki, işte bu genel anlamından ötürü bana göre görüşlerin en doğrusudur. Allah'a hamdolsun i̇bn Hacer' Hacer'de bizim söylediğimiz gibi aynı yani onunla örtüşüyoruz burada. Çünkü burada anlatılmak istenen halin, durumların bozukluğuna delalet etmesine rağmen, garipsenmesidir. Yani diyor ki garipsenecek bir haldir Aleyhisselatü Vesselam buna haber veriyor. Bu bozukluğu haber veriyor. Netice olarak işler tersine döndüğünde kıyametin kopmasının yaklaştığına işarettir. Öyle ki terbiye edilen köle terbiye eden efendi olacak. Düşük seviyedeki insanlar yüksek seviyeye gelecektir. Bu da Resulü Aleyhisselatü diğer bir alamet hakkında söylediği hadise uygundur yalın ayaklı kimselerin yeryüzünün kralları olması diye Aleyhisselatü Vesselam haber vermiştir. İbni Kesir İbni Kesir Rahimullah'a ait olan bir görüş daha var. O da diyor ki ahir zamanda cariyeler kendilerine işaret olunan terbiye edenler olacaktır. Çünkü cariyeler hür kadınlardan ayrı olarak güçlü adamların himayesinde olacaklar. Bu yüzden hadiste yalın ayak çıplakların yüksek bina yapmakta birbirleriyle yarışmasın, yarışmalarını görmendir. Lafzıyla beraber zikredilmektedir. Ancak bu saydığımız görüşler içerisinde kişilerin edebi olarak efendim, bir ifsada uğramaları, ahlak, ahlaklarını kaybetmelerini, anne ve babalarına e, asi olmaları, e, bu anlamda onlara efendilik yapması e, bu hadiste haber verilen alametler kapsamına girmektedir. Evet e, ben böylelikle vaktimi doldurmuş oldum e, inşallah e, son noktayı e, burada koyacağım e, önümüzdeki bölüm aslında öldürmelerin çoğalmasıydı Öldüm, öldürmelerin çoğalma bahsi e, inşallah Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hatta yaksural harc buyuruyor. Yaksural harc yani öldürmeler çoğalması la tekumus sa'a harc. Evet. Aysel ve selam la tekumus sa'atu hatta yaksural harc. Yani harcın çoğalması kıyamet alametlerindendir buyuruyor. İnşallah bu bölümü önümüzdeki hafta Allah bizlere nasip ederse inşallah inşallah kaldığımız yerden ee, devam edeceğiz. Burada ben noktalıyorum. Anlaşılmayan bir şey yok. Ee, herhalde konu açıktı. Soru da olmayacak Allah-u Alem. Ee, eyvallah Allah cümlemizden razı olsun. Ee, hatamız varsa bize aittir. Ee, bundan ötürü Allah'a sığınır istiğfar ederiz. Ancak doğrular İslam'ındır. Çünkü İslam tertemiz, yüce ve mübarektir. Ve ahir <gülüyor> إن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته